Açık Radyo, hayatı hakiki hikayelerinizi yayınlıyor. Açık Radyo'nun kuruluşunun 20. Nazım Hikmet'in başyapıtı Memleketimden İnsan Manzaraları'nın yazılışının 70. yılında Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ile başlattığımız Türkiye Hikayelerini Anlatıyor projesi kapsamında sizlerden 1 Temmuz 2015 tarihine kadar Hayat hakiki hikayelerinizi bekliyoruz. Konu kısıtlaması yok. Önemli olan hikayenizin sizde yer etmiş gerçek bir olayı anlatıyor olması. Deneyimlerinizi ve tanıklıklarınızı bir kelimeyi geçmeyecek şekilde kaleme alıp bizlere ulaştırın. Biz de onları radyodan sizlere geri duyuralım. Ayrıntılı bilgi için internet adresi Türkiye hikayelerini anlatıyor. .com.